Devlet nedir, ne değildir? Atatürk'ün Çanakkale'deki askeri dehası, İstanbul'u kim bu hale getirdi? Eğitim şart. Ama nasıl eğitim? eğitim? Profesör Doktor İlber Ortaylı tarihe ve gündeme dair merak ettiğiniz ne varsa hepsini Kafa Radyo'da anlatıyor. İlber Hoca Kafası Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kafa Radyo'da. İlber Hoca Kafası başlıyor. Pişmanlığınız neydi? Şimdiki aklım olsa Amerika'ya falan Hiç uzanmazdım Ömrümü İzrail'de geçirdim 3-5 sene. Hem Avrupa kültürü Hem şark kültürü Ve ne yapar ne yapar İran'da Daha çok oturdum. Bu kadar basit Rusya'ya zaten gidemiyorduk. Böyle hatalarım Olmuştur tabi Hocam bu kadar bilgiyi hakkınızda nasıl tutuyorsunuz? Ne bileyim ben En, en etkilendiğiniz şey Edebi roman o Allah Allah. En iyi etkilendiğim romancılarım mı soruyor, roman Bir tane soruyor. soruyor. Bir tane roman, soruyor. Roman, kitabı soruyor. Vallahi ben Barzak çok seviyorum. Ama yani Dostoyevski niye sevmeyeyim şimdi laf mı? Talsto'ya bayılıyorum. Böyle şey olur mu? Onu mu okuyacakmışsın? Evet. Siz de üçünü dördünü okusun ya. Vallahi şunu bunu olur olmaz Türkçesi bozuk yazarlarımızı okuyacağınızda lütfen iyi tercümelerden veya lisan biliyorsanız. Bir de Almanca tercümeler iyidir. Alaman sevmem. Alman dili de bana göre en güzel dildir ama zengin dildir. Ve doğru tercüme yapılır. Ben okuyorum mesela bulamadığım şeyleri okuyorum Almanca. Rahatsız. Bak şöyle olur ya bir tane. Şu ee, an onu mu okuyorsun? Hayır, şu anda burada bir tane kitap var bende. Kırmızı, silah, Siyar, hmm. Stendhal'in Almancasını buldum, okuyorum. Fevkalade. Fevkalade. Sonra mesela daha yeni bir roman var. Pepsin Johanna. Papestjan. O kız Amerikalıymış ama bulamadık. Amerikanca'dan çevrilendiği Almancasını oldum. Hmm. Çok iyi. Bulamadık. Yani mesela Rusça Çok güzel romanlar var. Okuyorsun. Ama onun mesela yerine göre İtalyancası da çok güzel. Almancası da güzel. İngilizce okuyun. Türkçeleri güzel. Mesela Tolstoy Türkçesi okunmaz mı? Hasan Ali Ediz'den okunur. Halil aldığınız en kıymetli tavsiye neydi? Sen kendi beynine inanma. Vesikaya inan. Bu galiba yanlış yazmış dedim burada, yanlış senin beyninde dedi, <gülüyor> kafanda dedi yani ve doğrudur. Yani büyük bir vesika, cahilane bir kasaba notu değilse mutlaka düzgündür. Yani Osmanlı üst bürokrasisi bugünküler gibi değildir. Okuma yazmaları mükemmel adamlardır her devirde, evet. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? İkisi. Gezerken okuyan bilir. <gülüyor> Gezerken okuyacağın yanında kitaplar olacak bir çekilip okuyacaksın bir daha gezeceksin. Onun için bir yere gittiğin zaman üç kere gideceksin çok kalacaksın. Önemlidir. Hangi takıma sempati duyuyorsunuz hocam? <gülüyor> Tabii ki Beşiktaş ama bu stadın yapıldığından beri değil. Çarşı de Beşiktaş çarşı grubu olur mu? milli bir müessese, Beyner Miler Mimeti ben. Bizim Klaus bile bayıldı, aha bunları görünce burada eski Türkiye yaşıyor ya dedi. <gülüyor> bir, tarihte bir liderle oturup sohbet etmek istese kim olurdu? Valla ben Kissinger'la biraz ettim ve gene ondan etmek isterim. Bir sürü lüzumuşsa adamın yerine. düz yüklü bir adam. Bizim müzeye geldi. Bir müddet konuştuk, oturduk. Yani adam bir derya tabii ki. Almanya bu çünkü. Hatta bir şey yaptık. Bizim dedim bu haremdeki kızlar şöyle şöyle menşelidir. Onun bizde hemofili hanedanları çıkmadı dedim. Kahkah kah yerlere yattı. Ee, bir iki bir şeyler konuştuk. Yemek yendi orada. Ve o adamla konuştum işte. Ve o adamla ben ömür boyu konuşmak isterim. Yani çok enteresan. Efendime söyleyeyim sonra Andrew Mango gibi heriflerle konuşmak isterim. Bernard Lewis ile doyulmadı. Yani hayatımızın doyulmayan adamlarından biridir o. Sonra maalesef geç tanıştık, konuştuk, bu Coşkun Kırca, o bir deryaydı be, öyle bir deryaydı, tabii ki Küneralp. Zeki Küneralp, eski hariciyecilerimiz, bunlar müthiş, Osman olacağı çok zeki bir adamdı, onun için ben onu hastalandıktan sonra göremedim. Ben ne diye zeki bir adamın, efendime söyleyeyim, Alzheimer halini göreyim, hiç dayanamam ben buna. Yani annem biraz görüyorum onun için. İlberlikten sıkıldığınız oluyor mu? Bir gün de Ahmet Mehmet Gökhan olayım diyor mu diyor? Hiç öyle bir şey demem. Allah nasıl yarattı? öyle. bu ilberliğin sonu iyi bitsin derim. Allah utandırmasın. <gülüyor> bir ülkede yani bu ülkede eğitim seviyesi nasıl yükselir? Bizim biz orta hale insanların üzerine düşen nedir demiş? Eğitim seviyesinin yüksekliği mesele değil. Bu kadar üniversite gücüm yok. Yarısını kapatılması lazım en aşağı ilk etapta en de ilk etapta fakat nitelik miyim niteliğini düzelteceksin yani mesela iyi bir fen lisesi var 3 sene sonra müdürünü değiştiriyorlar hocalar dağılıyor berbat oluyor Bu Anadolu lisesi aynı şey bunun niteliğini değiştireceksin sosyal bilimler lisesi kurmuş ismi yanlış ya Hümanist gimnazım karşılığı çocuklar hocalardan daha düşkün Böyle, o, o liseye şeye bağlılıkları Berbat ediyorlar yani hiçbir şey yapmıyorlar niteliğini değiştireceksin bundan uğraşsınlar ilk önce elit okulu olmayan bir eğitim sistemi olabilir mi ya yani var mı böyle bir ülke dünyada hangi memlekette doğru düz bir eğitim varsa mutlaka elit okulları vardır öbürlerinden farklı okulları vardır o fark da bir cebindeki paraya bakmaz burada sanıldığı gibi. Çocuğun yeteneğine bakar ve ona göre hocalar gelir oraya. Her bir okul, bak hangi memleketi bakarsan bak hepsinde bir seçkinler okulu vardır. Çalışkanlığımız ve zekası. Ha efendim, bütün seçkinler fizikçi ve tarihçi, lisancı falan mı olacak? Böyle bir şey demedik. Seçkin marangoz vardır. Seçkin tesisatçı vardır. Elektrik teknisyen vardır bunlar bazı halde onlar yener unutma Sultan Abdülhamit en zeki padişahlardandır ve sınıf üstü bir mühendis şeydir marangozdur yaratıcıdır öyle sırf eliyle değil kafasıyla çalışır marangozlukta bu böyle Prenses Margaret'in oğlu marangozdur bunlar önemli şey yani bir fotoğrafçı mesela ...seçkin fotoğrafçı yetiştireceksin. Yoksa bütün tarihin yanar gider. Bak Türkiye'nin 1920'si ile... ...40'ları arası boştur. Çünkü o zaman Aragüler yoğudu da. Anladın mı? Çok önemli bir şey bu. Bunu kullanamamış insanlar. Ne yazık ki o daha belki dönemimizde ressamımız da azmış. Fotoğrafını icat ettiği vakitte fotoğrafçımız azmış. Öyle birileri olsaydı biz bugün tespit ederdik hepsini. Ya İlber Hoca kafası son erdi.